Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir.